Enver Bey'in bir sorusu var. Diyor ki okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmiyoruz. Bu şekilde okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bize faydası olur mu? Olmayacak da niye namaz okuyoruz? Tabi olur. Bir defa Kur'an okumak orijinal metninden yani Kur'an-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Arapçasından okumak Rabbimizin emridir. Allah Kur'an değildir. Mealdir. Tamam mı? Hı hı. Cenab-ı Hak ütlün kitap? Kitaptan sana vahiy edilen oku. Efendim öğrettiler Kur'anı tertile, Kur'anı tek tek tane tane okur diyor. Bu Allah'ın bir emridir. Her Müslümanı bağlayıcıdır ve Müslüman e, mutlaka Kur'an okuyacak ve okudu Kur'anı kerimle de Allah'a itaat etmiş olacak. Niye? Çünkü Allah okumayı emrediyor. diyor. Onun emrini tutan kimse Allah'a ibadet etmiş ve itaat etmiş sevap kazanmış olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde ise bu konu daha açıktır. اِقْرَعُ الْقُرْعَانَ فَاِنَّهُ يَعْتِي yemel kıyameti شَفِعًا لَا صَابِهِ buyuruyor. Kur'an'ı okuyun. Hı hı. Çünkü okunan Kur'an kıyamet gününde sahibine şefaatçi olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in her harfine bir hasene verilir diyor Peygamberimiz. Bakara surese elif lam mim diye başlıyor. Size elif lam mim bir tek harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Oysa elif lam mim diyen Müslüman 3 hasene sevabı kazanıyor. Her hasenenin sevabına da 10 katıyla mükafat veriliyor. Bence bil haseneti felu vah kim güzel bir amel yaparsa ona 10 on katıyla mükafat vardır. Kur'an Kur okumak da güzel bir ameldir. Ona 10 on kat ile sevap verilir. Hadis-i şerifte de öyle ifade ediliyor. Dolayısıyla sadece elflamim diyen bir Müslüman amel defterine 30, 30 hasene sevabı yazdırmış oluyor. Kıyamet gününde bunun mükafatını görecek. Dolayısıyla Kur'an okumak mahsa ibadettir. Namaz kılmak nasıl bir ibadetse, oruç tutmak nasıl bir ibadetse, imkanı olanın zekat vermesi nasıl bir ibadetse, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve orijinal metninden okumak da ibadettir. Kur'an okumak zikirdir. Kur'an okumak Allah'a itaattir. Kur'an okumak ibadettir.